Bismillahirrahmanirrahim Vitir namazına dair bazı meseleler Vitir namazının bazı özellikleri vardır ki bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz. 1- Vitir namazı yalnız Ramazan ayında cemaat takımdır. İmam olan zat da üç rekatın hepsinde tekbirleri, tesmiyeleri ve kıraati aşikare yapar. Kunut duası imam ve cemaat tarafından gizlice okunur. Ramazan ayından başka günlerde ise bitir namazını cemaatle kılmak mekruhtur. 2. Mesbuk olan kimse imamla beraber kunut duasını okur. Yetişme Yetişememiş olduğu rekatları kaza edince artık kunut duasını okumaz. Mesbuk için yerde bilgi verilecektir. 3. Bir kimse bitir namazında şüphelenip 3. rekatlama yoksa 2. rekatlama olduğunu kestiremezse. Bulunduğu rekatta kunut okur. Rükudan ve secdelerden sonra kalkar bir rekat daha kılar. Tekrar konutu okur. Rükudan ve secdelerden sonra teşehüt de bulunur. Selam ve namazını tamamlar. Selam ile namazını tamamlar. Eğer birinci rekatta iken böyle şüpheye düşerse, üçüncü rekat olmak ihtimali olan her rekatta konut duasını okur. 4. vitirden başka namazlarda kunut duası okunmaz. Yalnız bir musibet ve bela gibi hallerde sabah namazının farzında kunut okunabilir. İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre, Allah onlardan razı olsun, daima sabah namazlarının farzında rükudan sonra kavme ile e, kunut duası okunur. 5. sabah namazlarında kunut duasını okuyan bir Maliki veya Şafii'ye uyan bir Hanefi sükut eder. Kunutu okumaz. Eğer okumak isterse gizlice okur. 6. Kunut duasını bilmeyen, yalnız Rabbena atine ayeti kelimesini okuyabilir. 3 defa Allahümme, Allahümme afirli de diyebilir. 3 defa Ya Rabbi demesi de caizdir. Sünnet olan kunut duası şudur. Allahümme inna nesle aynuke ve nestağfiruke ve nestehdiyik ve nü'minubike ve neslubiyleyik ve netevekkel aleyk ve nisni aleykal hayra kullahu neşkuruk ve la nekfuruk ve vana nekhlevu ve nefruku men vana yefzuruk. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusallu ve ve ve ve inna bil Şeklinde kunut duası okunur. Anlamı Allah'ım biz senden yardım etmeni, bizi bağışlamanı, bize hidayet vermeni istiyoruz. Sana iman ediyoruz. Sana tevbe ediyoruz. Sana güveniyoruz. Seni bütün hayırla uyuyoruz. Sana tevbe ediyoruz. Sana şükrediyoruz. Seni inkar etmiyoruz. Sana isyan edip duranları terk ederiz. Onlardan ilişeğimizi keseriz. Allah'ım Diz ancak sana ibadet ederiz. Senin rızan için namaz kılar ve secde ederiz. Senin rahmetine kavuşmak için koşarız ve çalışırız. Senin rahmetini umarız ve azabından korkarız. Muhakkak ki senin azabın kafirlere erişecektir. Namazların cemaatle kılınma şekli. Verdiğimiz bilgi tek başına namaz kılanlar hakkındadır. Cemaatle namaz kılanlar şu şekilde hareket ederler. 1- Cemaatten her biri imamı uymaya niyet eder. Kılacak olduğu namazı hangi vaktin ise onu kastederek niyet ettim bugünkü falan vaktinin farz namazını kılmaya uydum şu imamı şeklinde niyet eder. Sonra imam ellerini kaldırır, aşikare Allahu Ekber diyerek namaza başlar. Ona uyanlar da ellerini kaldırarak gizlice Allahu Ekber deyip imamla namaz kılmaya başlarlar. Beraberce namaz kılanların hepsi sümhanekeyi okur. Sonra cemaat susar. İmam gizlice eunzu besmele okur. Sonra kıraata başlayarak namazı kıldırır. Şöyle ki, imam sabah, akşam yatsı namazlarının ilk ikişer rekatlarında ve vitir namazının her üç rekatında Fatiha suresiyle buna ilave edeceği ayetleri aşikare olarak okur. Cemaat de işitir, işittirir. Bütün tekbirleri, tesminleri ve selamları aşikare yapar. Akşam namazının üçüncü ve yatsı namazının üçüncü ve dördüncü rekatlarında, öğle ve ikindi namazının bütün rekatlarında kıraatı, gizli tekbirleri, tesmiyeleri ve selamları aşikara yapar. İki, İmam sabah namazının ilk rekatında okuyacağı ayetleri, ikinci rekatta okuyacağı ayetlerden iki kat fazla yapmalıdır. Bu hem bir sünnettir, hem de cemaatin birinci rekata yetişmesine bir sebeptir. Üç, İmamı uyanlar tekbirleri gizlice alırlar. İmam rükudan kalkarken aşikare olarak Semiyallah hülümen hamide ve gizlice Rabbena ve lekel hamd deyince i̇mam Azam'dan bir diğer bir rivayete göre İmam Rabbena ve lekel hamd demez. Cemaatte gizlice yalnız Allahumma Rabbena ve lekel hamd Yahut sadece Rabbena ve lekel hamd der. Rükuda 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim ve secdede de yine 3 kere Sübhane Rabbiyel Eala derler. 4. İmam ile cemaat birinci oturuşlarda tahiyyatı, ikinci oturuşlarda ise tahiyyatı, salavatları ve Rabbena Atina'yı gizlice okurlar. İmam önce sağ tarafa sonra sol tarafa aşikarı olarak selam verince cemaat de ona uyarak birlikte gizlice selam verir. İmam Aşikare okuduğu Fatiha'nın sonunda gizlice amin diyeceği gibi cemaatte gizlice yine amin der. 5- İmam selam verdikten sonra müezzin aşıkari olarak Allahümme selam ve min kesselam tebaurekte ya azel celalü ve ikram der. Sünnet varsa onu kılar sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam okunur. Ya müezzin sesli olarak veya imam ile cemaatten her biri gizlice ayetel el okur, 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber zikirlerini derler. Bu tesbihlerin sayısı parmaklarla hesaplanabileceği gibi tesbih taneleriyle de hesaplanabilir. Önemli olan sayıları tam yapmaktır. 6. Yukarıdaki şekilde 33'er kere tesbih, tahmid ve tekbirden sonra müezzin yüksek sesle, Lâ ilâhe illallah vehdehu lâ şerîke leh lehül mülkü ve lehül hamd ve huve alâ kulli şey'in kadîr subhâne rabbike 'aliyyi al-bihâd ter anlamı Allah'tan başka hak mabut yoktur o birdir onun ortağı yoktur mülk onundur hamd ona mahsustur o her şeye kadirdir çok yüce ve çok bağışlayıcı olan Rabbim bütün noksanlardan münezzehtir. Bütün cemaat dua edip ellerini yüzlerine sürerler. Yalnız başlarına namaz kılanlar da bunları okurlar. Bütün bunlar namazların adap ve müstehaplarındandır. Bunlara riayet edenler büyük sevap kazanırlar. 7. Yukarıdan beri saydığımız namazların vakitlerinde rukum ve ile kılınması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şüphe götürmeyen bir rivayetle sabit olmuş ve ve zamanımıza kadar geçen yıllarda bütün ümmetin ittifakı ile kararlaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretmiştir. Beni nasıl namaz kılar gördünüz ise öylece namaz kılın. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mil kılmış olduğu namazlara aykırı bir namaz İslam dininde asla geçerli değildir. Cuma namazı. Cuma Müslümanlarca bir bayram günüdür. Bu mübarek günde Müslümanlar mabetlerde toplanırlar, okunacak kutbeleri dinleyerek faydalanırlar. Hep birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra ya başka ibadetlerle uğraşır veya ziyaretlerde bulunur yahut günlük işleriyle uğraşmaya koyulurlar. Bir hadis-i şerifte Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün cennete konulmuş, o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de gün kopacaktır. Bütün bu olaylar nice hayırları ve hikmetleri toplamaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretleri zamanında Medine'ye yakın bulunan Salim İbni Av yurdunda Ranuna denilen vadi içerisinde Beni Salim Mescidinde ilk cuma hutbesi okumuş ve ilk cuma namazını kıldırmıştır. Cuma namazının vakti tam öğle namazının vaktidir. Cuma namazı için minarelerde ezan okundu. Camilere gidince önce aynen öğle namazının sünneti gibi dört rekat Cuma'nın ilk sünneti kılınır. Ondan sonra cami içinde bir ezem daha okunur, minberde cemaate karşı bir hutbe okunur. Bu hutbeden sonra ikamet alınarak Cuma'nın iki rekat farzı cemaatte aşikare okuyuşla kılınır. Bu fazdan sonra yine öğlenin ilk dört rekat sünneti gibi Cuma'nın son dört rekat sünneti kılınır. Bundan sonra da rüh-i ayir diye dört rekat namaz kılınır ki, Buna da ileride yerde bilgi verilecektir. Arkasından da vaktin sünneti niyetiyle aynı sabah namazının sünneti gibi iki rekat namaz daha kılınır. Cuma şartlarını kendilerinde toplayan kimseler için iki rekat cuma namazı farzı aynıdır. Cuma namazının diğer namazlardan başka olarak kendisine özgü 12 şartı daha vardır. Bunların altısı farz olmasının yani vücubunun diğer altısı da edasının şartlardır. Cuma'nın vücubunun yani farz olmasının şartları. Cuma'nın bir kimseye farz olabilmesi için onda şu altı şartın bulunması şarttır. 1. Erkek olmak. Bunun için Cuma namazı erkeklere farzdır, kadınlara farz değildir. 2. Hürriyet. Bu bakımdan Cuma namazı kölelere farz değildir. Bir sözleşmeye bağlı olarak kısmen hür olan, mükatet gibi kölelere farzdır. 3. İkamet. Dini hüküm bakımından misafir, yani yolcu sayılan kimselere cuma namazı farz değildir. Sefer ve misafirlik bahsine bakılsın. 4- Sihat Hasta olduğundan, cuma namazına çıktığı takdirde hastalığının artmasından yahut uzamasından korkan kimseye cuma namazı farz değildir. Yürümeye takat olmayan çok yaşlı kimselerde de bu hükümledirler. Hasta bakıcısı da böyledir. Eğer camiye gidince hastanın zarar göreceğinden korkuyorsa, ona da cuma farz olmaz. 5- Gözlerin sağlıklı olması. Onun için gözleri kör olanlara cuma namazı farz değildir. Böyle körleri camiye götürüp getirecek kimseleri olsa da, İmam-ı Azam'a göre yine ona cuma farz olmaz. Her iki imama göre, her iki gözü görmeyen kimseyi camiye getirip götürüp götürecek bir adam varsa, o zaman böyle körlere de cuma namazı farz olur. Kime göre? Ee, diğer iki imama göre. İmam-ı Azam'a göre değil. Altı. Ayakların sağlıklı olması, kötülüm veya ayakları kesilmiş olan kimselere cuma namazı farz değildir. Kendilerini yüklenecek kimselere bulunsa da hüküm aynıdır Düşman korkusu, şiddetli yağmur, fazla çamur ve benzeri engellerde cuma namazına gidilmemesini mübah kılan özürlerdendir. Bununla beraber bu altı şartı taşımayan kimseye her ne kadar cuma namazı farz değilse de gidip cuma namazını kılacak olsa vaktin farzını yerine getirmiş olur. Kadınların veya ama ve benzeri özür olan kimselerin cuma namazını kılmaları gibi. Artık bunlar o günün öğle namazını ayrıca kılmakla yükümlü değillerdir. Cuma'nın edasının şartları Cuma'nın edası için şu altı vardır. 1- Cuma namazını bulunan yerdeki idarecinin veya onun göstereceği kimsenin kıldırmasıdır. Şöyle ki, cuma namazını en büyük idareci veya onun izniyle diğer bir şahıs kıldırmalıdır. İdareci veya onun görevlendirdiği bir şahıs bulunmayan bir yerde Müslüman cemaatin tayini ile işlerinden biri Cuma namazını kıldırabilir. İslam hükümlerinin uygulanmadığı Darül Harp gibi yerlerde Cuma namazı böyle kılınır. 2. Hutbe okumaya izin. Namaz kıldırmaya da izindir. Aksi de böyledir. Bu her iki görevi yapmaya yetkili olan zat bir özür olsun olmasın Yerine başkasını tayin edebilir. Başkasının tayin için kendisine yetki verilmemiş olsa da yine yapabilir. Fakat hatibin huzurunda izin almaksızın başkasının hatiplik görevini yapması caiz değildir. 3. Genel izindir. Belli bir yerde Müslümanların toplanıp cuma namazı kılmaları için idareci tarafından müsaade edilmiş olmalıdır. Bazı şahıslara özel. Bir şekilde tayin edilen ve kapısı başkalarına kapatılan yerlerde Cuma namazını kılmak caiz olmaz. Fakat mabedin kapısı açık bırakılarak insanların girmesine izin verildiği takdirde başkalar gelmemiş olsa da Cuma namazları sahih olur. 4. Vaktin devamıdır. Şöyle ki, Cuma namazını kılabilmek için öğle vakti devam etmek üzere olmalıdır. Bu vakit çıktı mı artık Cuma namazını kılmak veya kaza etmek caiz olmaz. O günün öğle namazında kılınmamış ise yalnız onu kaza etmek gerekir. Daha cuma namazı kılınmakta iken vakit çıkacak olsa yeniden öğle namazını kaza olarak kılmak gerekir. İmam Malik'e göre cuma namazı öğle vakti çıktıktan sonra da kılınabilir. İmam Ahmet'ten bir rivayete göre de cuma namazı zeval vaktinden önce de kılınabilir. 5. Cemaat bulunmasıdır. Şöyle ki, cuma namazı için cemaatin az miktarı imamdan başka 3 kişidir. İmam Ebu Yusuf'a göre İmam'dan başka iki kişidir. İmam Malik'ten bir rivayete göre 30, İmam Şafii, İmam Ahmet'in mesleklerine göre de 30 kişidir. İmam, e, cemaatin aklı yerinde ve erkek olması ve en az bu 3 kişinin birinci secdeye kadar hazır bulunması da İmam-ı Azam'a göre şarttır. Buna göre yalnız kadınların veya çocukların Cemaatiyle veya birinci secdeden önce dağılıp da azınlıkta kalan cemaatle cuma namazı kılınamaz. Cemaatin huzuru iki imama göre tahrimeye kadar şarttır. İmam Züfer'e göre hiç olmazsa kaidede de teşebbüt miktarı buluncaya kadar cemaatin hazır bulunması şarttır. Cemaat bundan önce dağılacak olsa geriye kalan bir veya iki kişinin öğle namazını kılması gerekir. Cemaatin mukim veya hür olmaları şart değildir. Öyle ki misafir veya köle olan bir Müslüman da Cuma namazını kıldırabilir. 6- Cuma'nın farz olan namazından önce hutbe okumaktır. Şöyle ki, vaktinin girmesinden sonra mevcut cemaatin huzurunda bir hutbe okunması gerekir. Bunun içindir ki hutbe okunurken cemaat bulunmayıp da sonradan namazda bulunacak olsalar namazları caiz olmaz. Cemaatin hutbeyi işitmesi çarp değildir. Sadece hazır bulunmaları yeterlidir. Hutbe esnasında bir mükellef erkeğin misafir olsa dahi bulunması yeterli görülmektedir. Cuma hutbesinin rutnü, İmam-ı Azam'a göre Allah'ı zikirden ibarettir. Onun için hutbe niyetiyle yalnız Elhamdülillah yahut Subhanallah, yahut La İlahe Illallah derinecek olsa kafi olur. İki imama yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, Hutbe denilecek derecede uzunca bir zikirden ibarettir. Bunun en az olan derecesi tahiyyat miktarı hamd ve salavat ile Müslümanlara duadır. Hutbenin vacipleri, hatibin tarih üzere bulunması, avret sayılan yerlerin örtülü olması ve hutbeyi ayakta okumasıdır. Hutbenin sünnetleri de hutbeyi iki kısma ayırmak ve bunlar arasında bir tesbih yahut üç ayet okunacak kadar bir zaman oturmaktır. Bu bakımdan buna iki hutbe de denir. Bu iki hutbeden biri her biri hamdi kelime-işadeti salat ve selamı kapsamalı. Birinci hutbe bir ayetin okunması ile insanlara öğüt vermeyi, ikinci hutbede Müslümanlara dua'yı kapsamalıdır. Ayrıca imamın sesi ikinci hutbede olan birinci hutbedekinden daha hafif olmalıdır. İşte bunlar hutbenin sünnetlerindendir. Her iki hutbeyi uzatmamak da sünnettir. Hatta hutbeyi hujjora suresi ile buruç suresi ne kadar Olan surelerin herhangi birinden uzunca okumak özellikle kış meclislerinden mekruhtur. Cemaati bıktırmak uygun değildir. Cemaatin acele görülecek işleri olabilir. Onları camide fazla tutmak cuma namazlarına devamlarına engel olacağından yersiz bir iş olur. Hatip olan şahıs bunları düşünmelidir. Sözlerinin sonu, önceki sözleri unutturacak ve kıymetten düşürecek şekilde hutbesi uzun olmamalıdır. Hutbenin kısa ve cemaate faydalı bir tarzda hazırlanması, Hatibin ehliyeti faziletine delildir. Bu konudaki bir hadis-i şerefin anlamı şöyledir. Namazının uzun, hutbesinin kısa olması bir kimsenin anlayışlı bir din alimi olduğunun alametidir. Artık namazı cemaate ağır gelmeyecek şekilde uzadınız, hutbeyi de kısa okuyunuz. Gerçekten bazı sözler sihir gibi kalp gerektiler. İşte böylece hutbeler belagat ve mana bakımından ruhları kazanacak bir halde bulunmalıdır. Ashab-ı kiramdan Cabir bin Semure'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namazı da hutbesi de orta bir haldeydi. Çok kısa ve çok uzun olmaktan beriydi. Hatip ezan okunup tamamlanıncaya kadar minberde oturur sonra ayağa kalkar. Sonra gizli cenah çekerek aşikara hant ve senada bulunur. Hutbesini cemaate karşı söyler, savaşta alınmış bir beldede hatip sol elindir, tacığa bir kılıca dayanarak hutbesini okur. Bu durum İslam'ın gücünü, İslam mücahitlerinin dayandıkları kuvveti hatırlatır. Milletin kahramanlığını arttırır, hutbe bitince kâhmet yapılır. Bunlar da hutbenin sünnetlerindendir. Hatib'in hutbe sünnetlerini gözetmemesi veya dünyalık konuşmalarda bulunması mekduktur. Cuma, e, 7. madde Cuma namazının bir beldede veya belde hükmünde bulunan bir yerde kılınmasıdır. Beldeden maksat valisi, hakimi, yolları ve mahalleleri bulunan herhangi bir şehirdir. Bu beldeye bitişik olup asker toplamak, at bağlamak, silah atmak, cenaze namazı kılmak... Ölüleri gömmek gibi beldenin ihtiyaçları için hazırlanmış olan yerlerde belde hükmündedir. Bu yerlere e, finai belde denilir. Onun için bir belde camilerinde cuma namazı kılınabileceği gibi böyle yerlerde de kılınabilir. Önceleri şehirlerin dışında böyle namaz kılma yerleri yani musallalar vardı. Halk cuma, cuma ve bayram günlerinde orada toplanarak namazlarını kılardı. Böylece beraberliklerini, güçlerini ve hakka olan bağlılıklarını göstermeye çalışırlardı. Öyle ki İmam-ı Azam'a göre bir bevlede yalnız bir camide veya bir musallada cuma namazı kılınır. Birkaç camide kılınmaz. Fakat İmam Muhammed ve İmam-ı Azam'dan diğer bir rivayete göre cuma namazı bir de bulunan birçok camilerde kılınabilir. Doğru olan da budur. Uygulamada da böyle yapılmak, yapılmaktadır. İmam bu Yüzuf'tan bir rivayete göre, Şehirde ancak iki yerde Cuma namazı kılınabilir. Diğer bir rivayete göre de aralarında bir ırmak bulunmadıkça iki yerde de Cuma namazı kılınmaz. Cuma namazının birçok canide kılınmasını caiz görmeyenlere göre bir de kılınan birçok Cuma namazlarından hangisini daha önce tekbir alınarak başlanmışsa o namaz sahih olur, diğerleri olmaz. İşte böyle bir ihtilattan kurtulabilmek içindir ki Cuma'nın dört tekat son sünnetinden sonra zühri Ayr adı verilen, Dört rekat namaz daha kılınmaktadır. Şöyle ki, vaktine yetişip henüz üzerinden düşmeyen son öğle namazına diye niyet edilir Ve tam öğle namazının dört rekat farzı veya dört rekat sünneti gibi dört rekat namaz kılınır. Daha iyisi sünnet namazı şeklinde kılmaktır. Çünkü cuma namazı sahih olmamışsa bu dört rekat ile o günün öğle namazı kılınmış olur. Bu namazın son iki rekatına ilave edilen sure ve ayetler farzın sıhhatine zarar vermez. Eğer cuma namazı sahih olmuşsa bu dört vekat kazaya kalmış bir öğle namazı yerine geçer. Kazaya kalmış böyle bir namaz bulunmayınca da nafile bir namaz olur. Sonuç Bu şekilde namaz kılınması ihtiyata uygun olduğundan alimlerin çoğu tarafından güzel görülmüştür. Şafii alimlerinin birçokları da bunu uygun görmektedirler. Çünkü İmam Şafii'ye göre de bir de ilk kılınmaya başlanan cuma namazı geçerlidir. Diğer cuma namazları sahih olmaz o halde cuma namazına daha sonra başlamış olanların öğle namazını kılmaları gerekir. Bununla beraber bu uygulama bir iştihat meselesi olduğundan İmam Şafii hadrıkları Bağdat'ta birçok camiye cuma namazının kılındığını gördüğü halde buna itiraz etmemiştir. Cuma ile ilgili bazı meseleler. Birçok köylerde cuma namazı kılınmasına öteden beri izin verilmiş olduğundan beldelerde olduğu gibi köylerde de cuma namazı kılına gelmiştir. Mescitlere ait hükümler bölümüne bakılsın. Bir köylü Cuma günü bir şehre gidip Cuma vaktine kadar orada durmak niyetinde bulunsa kendisine Cuma namazı farz olur. Fakat Cuma vaktinden önce şehirden çıkmaya niyet ederse ona Cuma farz olmaz. Sahih kabul edilen bir görüşe göre Cuma vaktinin girmesinden sonra şehirden çıkmaya niyet ederse yine Cuma farz olmaz. Cuma günü zeval vaktinden sonra Cuma namazını kılmadan sefere yolculuğa çıkmak mehruhtur. Yani sefere çıkmak mekruhtur. Cuma namazını, Cuma günü zeval vaktinden sonra, Cuma namazını kılmadan çıkmak. Zeval vaktinden önce çıkmak ise mekruh değildir. Özürlü ve tutuklu olanların, Cuma günü şehirde öğlen namazını, Cuma namazından sonra kılmaları mekruh olduğu gibi, Cuma kılındıktan sonra da, cemaatle kılmaları mekruhtur. Bunların öğle namazlarını, Cuma namazı kılındıktan sonra, kılmaları müstehaptır. Çünkü o akte kadar özürlerin kalkabileceği umulur. Bir kimse cuma günü özür bulunmadığı halde cuma namazını kılmadan öğle namazını kılacak olsa, bu namazı sahih olursa da cuma namazını terk ettiğinden günah girmiş olur. Fakat böyle bir kimse daha sonra cuma namazını kılmak için daha cuma namazı kılınmadan camiye yönelse, kıldığı öğle namazın afile yerine geçer. Cuma namazını ister yetişsin, ister yetişmesin ve ister niyetinden vazgeçsin, ister geçmesin bu itibarla cuma namazına yetişemezse öğle namazının yeniden kılması gerekir. İki imama göre gidip cuma namazına başlamadıkça kılmış olduğu öğle namazı batıl olmaz. Cuma için tekbir almak, yıkanmak, misvak kullanmak, güzel ve temiz elbiseler giyinmek, hoş koku sürünmek müstehaptır. Minarede ezan okununca da başka işlerle uğraşmayıp hemen camiye gidilmesi vaciptir. Cuma günü camiye erkence gitmek. iki rekan tahiyyetül mescit namazı kılmak, Kehf suresini okumak veya dinlemek menduttur. Camiye giden kimse eğer hutbeye başlanmamışsa başkalarını rahatsız etmemek şartıyla hatibe yakın yere kadar gidebilir, değilse bulabildiği yere oturur. Fakat yer bulamaz ve ilerideki saflarda boşluk bulunursa zarurlık gereği bu boş yerlerden birine gidebilir. Hatip minmara çıkınca cemaatin dinleyip tutması, selamlaşmaması, nafile namaz kılmaması gereklidir. Öyle ki Hutbede Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'in isimleri alınınca cemaatin salat ve selamda bulunmaları ve dinlemekle getirmeleri daha faziletlidir. İmam Ebu Yusuf'tan bir rivayete göre bu durumda gizlice salat ve selam getirilir. Cuma başlanmış ilk sünneti, Cuma'nın başlanılmış ilk sünneti Hatibi Minber'e çıkması halinde namazın vaciplerine riayet edilerek hemen tamamlanmalıdır. Cuma namazını hutbe okuyan şahsın kıldırması daha faziletlidir. Cuma namazı henüz bitmeden imamı uyan kimse bu namazı tamamlar. İmamı teşehhütte veya sehir secdesinde bulsa da hüküm aynıdır. İmam Muhammed'e göre ikinci vekatın hükümünden sonra gelip imama uyan kimse Cuma namazını değil öğle namazını tamamlar.